Başlıyor efendim, hoş geldiniz programımıza. Her programda olduğu gibi bu programda da çok özel bir konumuz bizlerle birlikte ve kendisinin yaşam öyküsünü dinleyeceğiz. Bakalım nasıl bir yaşam öyküsü bugün bizlerle birlikte olacak? Nasıl bir yaşam öyküsüne tanıklık edeceğiz? Konumuz sevgili Burcu aşkın. Burcu hanım programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler misiniz? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Programımıza konuk olup yaşam öykünüzü paylaşmak istediniz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Bunun için size öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Ben teşekkür ederim. Peki sormak istiyorum. Burcu Aşkın'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Ee, şöyle başlayalım. Ee, ismin Burcu Aşkın. 26 yaşındayım. Ee, İzmir'e doğdum, büyüdüm. İzmir'in Gültep ilçesinde ikamet ettim. Evet birazcık isterseniz e, gerilere gidelim çocukluğunuza kadar gidelim o yıllardan başlayalım 26 yaşında gencecik bir yaşam öyküsü bizlerle birlikte e, konuğumuz oldukça genç bir isim ama Az sonra yaşam öyküsünü paylaştığında e, neler yaptığını öğrendiğimizde e, bizler de ilginç bir yaşam öyküsüne tanıklık ettiğimizi göreceğiz Burcu Hanım yaşam öykünüz İzmir'de başladı İzmir'de e, nasıl bir semte dünyaya geldiniz? Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Birazcık o yıllardan bahseder misiniz bize? Tabii ki de. E, şimdi benim serüvenim çok ufaklıktan başladı. E, araçlar olan ilgimden, merakımdan. Yani e, elime bebek verildiğinde her seferinde onu kenara bırakıp arabalarla oynayan bir çocuktum. Evet. İzmir'de, e, İzmir'in Gültepe semt dediniz. Doğru mu? Evet doğrudur. Peki sizin çocukluğunuzda Gültepe semti nasıl bir semtti? Nasıl bir e, semtte, nasıl bir ortamda e, yaşadınız? Şimdi şöyle anlatayım. Bizim zamanımızda çok fazla e, telefonlar, bilgisayarlar vesaire şeyler yoktu. Daha çok biz oyunlara e, adapte olan çocuklardık. E, arkadaş çevremizle e, her seferinde keyifli, hoş, güzel sohbetler geçirip güzel oyunlar oynayan bir şekilde yetiştim. E, ve çok küçük yaşta e, iş hayatına atılmak istedim evet. oraya geleceğiz ama oraya gelmeden önce isterseniz e, anneniz babanız ne iş yapardı onu söyleyeyim size tabii ki de şöyle söyleyeyim annem ev hanımı evet. e, annem ve babam aynı zamanda Karadenizli ben İzmir doğumluyum e, benden bir yaş büyük bir abim var e, babam e, tesisat ustası, kardeşimle aynı şekilde tesisat ustası bir dükkanımız var. Beraber kendileri anahtar teslim, e, ev, dükkan vesaire inşaatla alakalı her şeyi yapıyorlar. Evet çocukken e, az önce de bahsettiniz e, mahallede nispeten o yaşadığı gibi aslında mahallede oyunlar oynayarak büyüyen bir çocuktunuz. Ve çocukken e, işte toplumsal roller nedeniyle oyuncakların bile cinsiyetleri ee, ebeveynler tarafından, büyüklerimiz tarafından ne yazık ki belirleniyor öyle kabul edilmiş ve size bebek verdiklerinde siz bunu istememişsiniz ama siz e, çocukken bile arabalarla e, oynayan bir çocukmuşsunuz ve arabalara ilgi duyuyormuşsunuz anladığımız kadarıyla. Evet doğrudur Bu şekildeydi. Peki sonra e, bir yaşta arabalara olan ilginiz arttı nasıl oldu o süreç onu anlatır mısınız bize? tabii ki de e şöyle oldu o zamanlar bize e, bir araç vardı ve sürekli arızalanıyordu biz bunun için sürekli sanayiye giderdik benim de çok fazla ilgim olduğu için arabalara karşı ben de babamın peşine takılıp ben de giderdim sanayiye e, orada araba yapıldıkça ben de elime araçlarla alakalı olan e, takım çantasını açıp bir şeyler yapmaya çalışırdım elimden geldiği kadarıyla çünkü 7 yaşındasın ve e, tabii ki de e, çok bir şey bilmiyorsun her şey sıfırdan başlıyorsun, merak çok fazla, çok yapmak istediğim şeyler var. Hani e, alıp bir şeyler yapmaya çalışıyordum elimden geldiği şekilde. Evet, peki 7 yaşında e, aracınızı aslında sanayiye götürüp getirdikçe ustaları göre göre onlara özlenerek siz de kendi çapınızda bir şeyler yapmaya gayret ediyorsunuz. Sonra peki okul hayatı bir yandan başladı herhalde değil mi? Nasıl bir öğrenciydiniz, okul hayatınız devam etti? Çok başarılı bir öğrenciydim. Hep bir denge vardı. Yani hatta sonları sanayiye giderdim. Hatta işte derslerime çalışıp okuluma giderdim. O dengeyi her zaman korurdum. Ve her zaman şu düşünceye sahip oluyordum. Hani ben bu işi yapmalıyım. Ben bu işi yaparım çünkü seviyorum. Aslında bozulan, sürekli sorun çıkaran bir aracınız olduğu için siz sanayiyle bu kadar haşır neşir oldunuz ve oraya olan ilginiz arttı. Bir yandan okul devam ederken, bir yandan da. Olgı hiç bitmedi ve günün birinde siz aslında lisede herhalde değil mi? Okulum okudunuz nasıl oldu? Evet, sonra 2009 yıllarında falan ben liseye girdim. Tabii meslek lisesi girdim. İlk birinci sınıfta lise birde bölüm seçmiyorsun. İkinci sınıfa geçtiğin zaman bölüm seçiyorsun ve ben orada otomatik bölümünü tercih etmek istiyorum dedim. Çok büyük tepkiler aldım. Yani bir bayansın bölümde er. Sırt erkek nasıl yapabilirsin olmaz böyle bir şey aykırı tepkileri aldım. Ama ben ısrarla hayır ben bu bölümü istiyorum çünkü mesleği cinsiyet olarak ay ayırmamalıyız tepkisinde bulundum. Ve sonunda da başardınız herhalde. Evet sonunda da başardım. <gülüyor> sonunda başardınız ve meslek sesinde otomotiv bölümüne girdiniz. Sizin de söylediğiniz gibi erkek egemen bir meslek dalı ama siz ona rağmen... Kadınlar da bu meslekte var olmalı dediniz ve meslek sitesinde otomotiv bölümünde okumaya devam ettiniz. Nasıl devam etti hayatınız? Neler oldu? E, 2013 yılında liseden mezun oldum bölüm birincisi olarak. Yani yapamaz demelerine rağmen ben o kadar erkeği bir kenara bırakıp ben birinci oldum. Yani bu bana çok gurur verdi. E, 2013 yılı bittikten sonra Ege Üniversitesi'nde otomotiv teknolojisi bölümünü kazandım madem öyle üniversitesini okuyayım, yüksekokulunda okuyayım dediniz ve Ege Üniversitesi'ne gittiniz. Orada eğitim evet. devam etti herhalde. Aynen. E, oraya gittim ve eğitim, iki yıl boyunca eğitimimi orada sürdürdüm. Ardından e, bununla yetinmemelisin Burcu dedim. Mühendisinin de okumalısın. Yani otomatikle alakalı olabilecek son kısma kadar gitmelisin diye düşündüm. Çünkü zaten benim e, kolumda bir bileziğim var. Hani ben bu işi yapıyorum ve ile yapıp en üst seviyeye çıkmalıyım düşüncesiyle ilerledim. Evet. Aslında lise hayatı boyunca da bir yandan e, okul devam ederken bir yandan sanayide çalışmaya başladınız değil mi otomotiv? Evet. Ee, evet. Çok doğru. <gülüyor> e, yani araç ustası olarak. Doğru söylüyorum değil mi? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Araç söylesiniz. ustası olarak çalışmaya başladınız. Siz aslında sanayide Kadın bir usta olarak var olmaya başladığınız lise hayatı itibariyle üniversitede otomotiv okuduğunuzda da yine devam etti herhalde sanayide çalışmalar. Evet, evet. Sonra peki bitirdiniz 2 yıllık yüksekokulu sonra ne yaptınız? Şöyle çalışma hayatıma devam ettim. Ondan sonra 2 yıl bittikten sonra DGS yaptım. mühendisliğe yükselttim. Ee, bu sefer de İzmir'de otomotiv mühendisliği olmadığı için İzmir'e yakın bir il olaraktan Denizli'ye, Denizli'yi yazaraktan Denizli'ye geldim Şu anda Denizli'desiniz Evet, bir senedir Denizli'yim Otomotiv mühendisliği okuyorsunuz Evet, otomotiv mühendisliği okuyorum Ama bir yandan da çalışmaya devam ediyorsunuz Aynen, evet Nerede, nasıl bir yerde çalışıyorsunuz? Yetkili bir serviste çalışıyorum ben. Ee, İzmir'deki azmimi, e, araçlara olan merakımı yapabildiğimi gördükten sonra burada hiçbir e, tanım, tanıdığım olmamasına rağmen oranın tavsiyeleriyle gelip direkt iş başı yaptım. İyi bir çalışan olduğunuz için, arabalardan da iyi anladığınız için, iyi bir usta olduğunuz için e, tabii ki sizi bırakmak istememişler firmanız. Şu anda Denizli'de otomotiv mühendisliği okuyorsunuz. E, kadınlar yapamaz e, denilen bir meslekte e, ilerliyorsunuz. Hem bir yandan çalışıyorsunuz, yetkili serviste araba ustası olarak çalışıyorsunuz. Bir yandan da otomotiv mühendisliği okuyorsunuz ve yapılamaz denen, diyen kişilere inat e, bölümleri birincilikle bitiriyorsunuz. Ee, inanılmaz güzel ve sizi bugün programımıza konuk aldığımız için biz de çok mutluyuz. Ee, dolayısıyla böyle bir yaşam öyküsünü kadının mesleki olarak iş yaşamında var olması için gerçekten de e, sağlam bir duruş sergileyen ve bütün yapamazsınlara rağmen mücadele eden en iyisini yaparım ailesini yaparım diyen bir Yaşam öyküsü bugün bizlerle birlikte. O yüzden de çok mutluyuz Burcu Hanım'a, Burcu aşkını bugün programımızda konuk aldığımız için. Peki insanların tepkileri ne oluyor? E, sanayiye geliyorlar, yetkili servise geliyorlar. Araçlarını bırakacaklar. Sizi Tabii görüyorum. ki de şöyle... Aynen. E, tabii ki de ilginç buluyorlar. E, yani Sonuçta bu iş bayana göre değil. E, kafalarında böyle bir yapı oldukları için e, tuhaf karşılıyorlar. Yani her, sürekli bayan bu işi yapamaz, gücü yetmez, olamaz teklere alıyorum. E, bu iş erkek işi diyorlar ama ben bu tabuları yıkıyorum. Yani gün boyunca o kadar çok e, değişik olaylarla karşılaşıyorum ki insanlar yeri geliyor ya bayan ben arabamı vermek istemiyorum deyip e, geri çekilip e, beni tanıyan arkadaşlar onu e, Burcu size vermelisiniz deyip tekrar arabayı bana yönlendiriyorlar. Yaptıktan sonra daimi müşterim oluyor. Evet. Önyargılar ne yazık ki her alanda ve geldiğinde size eminim e, ustayı soranda vardır. Usta Tabii ki nerede de. diye soran da müşterileriniz oluyordur. Tabii ki de. Yani diyorum ya günde bununla alakalı çok fazla e, olayla karşılaşıyorum. E, beni çağırıyorlar. E, tecrübeye çıkmamız gerekiyor yol yardıma, seç şikayetiyle alakalı. E, ben gidiyorum arabanın başına. E, müşterimiz diyor ki usta gelmeyecek mi? Usta ben diyorum. Yok canım inanmam. Şaka yapıyorsunuz herhalde falan tepkiler alıyorum sürekli. <gülüyor> Bütün bu tepkilere inat ama siz mesleğinizi hakkıyla yapmaya devam ediyorsunuz. Kesinlikle. Bir yandan da üniversite devam ediyor. Aynen. İkinci sınıf öğrencisiniz zaten. Nasıl gidiyor dersler? İşle çalışırken bir yandan bir yandan da okul hayatı ikisi birlikte zor mu? Tabii zorlukları oluyor yorulmanın, yorulmanın yanında ama aynı sonuçta yaptığın işin mesleğini okuduğun için bu biraz daha işi kolaylaştırıyor. Çünkü zaten ustasısın, bilgilerin zaten taze ve biliyorsun her şeyi. Bu tabii kolaylık sağlıyor. Ne güzel. Üniversitede de başarılı bir öğrenci olduğunuzu söylemek o zaman doğru olacaktır. Ee, umarım iyi bir dereceyle üniversiteyle bitirirsiniz bu başarılarınız devam eder ee, peki ilk başladığınızda mesleğe sanayide bir kadınusta olmak istediğinizde insanlar size kolayca iş verdiler mi zorlandınız mı iş bulmakta yani şöyle e, tabii ki de bir e, tuhaf tuhaf bakılıyordu sıkarken acaba iyi sıktı mı düşünceleri oluyordu ama e, yani sürekli takip altındaydım tabii ki de ee, ama baktılar yani Burcu bu işi yapar yani Burcu bu işi layığıyla yapar deyip sonradan her şeyi tamamen bana teslim ettiler. Çalıştığınız kurumun sizden memnun olması ve İzmir'den Denizli'ye gittiğinizde Denizli'deki e, diğer yetkili servisi size önermesi de bunun bir göstergesi herhalde işinizde dediğim gibi e, hakkıyla yaptığınızın bir göstergesi. E, peki başkalarına tavsiye eder misiniz bu mesleği? Başka kadınlara Kesinlikle. tavsiye ederim misiniz? Kesinlikle ederim. Zaten şöyle bir şey var. Toplum bazı mesleklere sadece erkeklerin veya sadece kadınların yapacağı iş olarak kategorize etmemeleri gerekiyor. Nasıl ki erkekler çok iyi yemek yapıyor, aşçı oluyor, çok iyi dikim yapıyor. Kadınlar da başarılı birer usta, tamirci, şoför olabilir. Evet. Mesleğin cinsiyeti yok aslında. Yani meslek e ,lere cinsiyet atfetmek, bir cinsiyetle bağdaş, bağdaştırmak bizlerin yaptığı e, ve çoğunlukla aslında e, kendimizi sınırladığımız yanlış kararlar. E, umarım sizin gibi örnekler artar da böylece e, bizler daha fazla duymaya ve normalleştirmeye devam ederiz. Peki neler planlıyorsunuz? Meslek hayatınızın geleceğine dair, kendi geleceğinize dair ne tür hayalleriniz var, neler yapmak istiyorsunuz? Şimdi şöyle... E... Kesinlikle hani e, tek olmak istemiyorum. Benim gibi bir sürü bayan e, yetiştirip çalıştırmak istiyorum. Bunun için dükkan açmak istiyorum. Dükkan açıp kadın ustalar yetiştirmek istiyorum. Ne güzel. Peki aileniz ne diyor bütün bu e, süreç boyunca? Sizi desteklediler mi? Nasıl oldu tepkileri? Şimdi şöyle en büyük, en büyük desteği ailenden aldım zaten. Ee, sürekli arkamdalardı. Çünkü normal e, başka aileler olmuş olsa göndermez. Hani kız çocuğusun otur oturduğun yerde. Veya hani git normal bayanların seçtiği işte e, aşçılık, e, terzilik vesaire bu meslekleri seç demek yerine ben onların karşısına çıkıp Aileme ben bu işi yapmak istiyorum dedikleri zaman biz senin her zaman arkandayız ve seni her zaman destekliyoruz demeleri benim zaten yolumu açtı. Arkadaş. O yüzden ben her zaman diyorum ki ailelerimize, ailelerine kişiler, çocuklarınız, evlatlarınız ne yapmak istiyorsa, hangi mesleği yapmak istiyorlarsa bıraksınlar onları yapsın. Kesinlikle. Yani karar çocuklar verse keşke kendi hayatlarına dair ve ailelerimiz, ebeveynlerimiz tabii ki rehberlik etsinler. Yol göstermeye çalışsınlar ama son noktada karar hep çocukların olsa ve ebeveynlerimiz de onların ne karar alırlarsa alsınlar. Arkalarında olsalar, destekleseler daha mutlu çocuklar olur herhalde. Bugün Türkiye'ye baktığımızda yaptığı işi severek yapan kaç kişi var diye uzun uzun düşünebiliriz. Ee, ama siz... İyi bir örneksiniz diye düşünüyorum. Severek yapıyorsunuz mesleğinizi galiba değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Peki ileride kendi yerinizi kurmak ve yanınızda başka kadın ustalar araba ustaları çalıştırmak gibi hayalleriniz var. Ee, arkadaş çevreniz ne diyor bütün bunlara? Ee, etrafınızda arkadaşlarınız artık buna alışmışlardır herhalde. Tabii kesinlikle. Kesinlikle alıştılar. Ee, artık beni zaten bir kere benimsediler. Yani artık Burcu da bizim sektörümüze var. Burcu'da bir usta ee, bu kadınlar da artık bu işi yapar, Burcu bu tabuları yıktı tepkilerini alıyorum zaten. Ne güzel. Ee, peki bir kadın araba ustası konuk bugün Kentin Öyküleri programına ve kendisinin yaşam öyküsünü paylaşıyor bizimle Burcu Hanım. Ee, ve onu dinledikçe aslında az önce de söylediğimiz gibi mesleklerin cinsiyeti olmadığını ve her meslekte de kadınların başarılı olabileceğini e, ve kendini kendilerine ne, yeter ki imkan verilsin önleri açılsın e, kendini gösterebileceklerinin en somut örneklerinden bir tanesi Burcu Hanım e, siz tabi e, kadın usta olarak kadın araba ustası olarak sektörde e, meslekte e, az sayıdaki kişiden biri olduğunuz için insanların dikkatini çekiyor ve e, daha önce de herhalde e, farklı farklı mecralarda e, size ulaşan, sizi haber yapanlar Oldu diye biliyorum. Ee, yavaş yavaş böyle bir e, ünlü bir usta olma yolunda da ilerliyor musunuz Burcu Hanım? Ne dersiniz? <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ee, sürekli bir talep alıyorum, sürekli bir fotoğraf çekimler, sürekli bir röportajlar. Tabii bu beni mutlu ediyor. Yani e, Türkiye olarak da seviniyorum. Çünkü artık böyle şeylerin yaygınlaş, yaygınlaşacağını düşünüyorum ve bu beni mutlu ediyor. Ne güzel. Aslında başkalarına örnek oluyorsunuz. Ee, dediğiniz gibi belki meslek sitesinde okuyan şu anda bu programımızı, Kentin Gizli Ökleri programını dinleyen, e, bölüm seçeceği zaman etrafından ya o bölüm erkek mesleği o bölümü seçme diye e, çeşitli yorumlar alan arkadaşlarımız vardır. Bizi dinliyorlardır belki şu anda. Onun için de bir örneksiniz. Ne söylemek istersiniz siz? E, buradan ne mesaj vermek istersiniz? Sadece kadınlara da değil ...kadın erkek herkese ne mesaj verirsiniz? Hiçbir zaman tedeflerinden asla asla vazgeçmesinler... E, ...kendilerine bir yol çizsinler ve o yolda... E, ...emin adımlarla yürüsünler. Ne güzel. E, eminim sizin gibi kafasına koyduğunu yapmak için onun peşinden giden... E, ...birçok hikaye daha var ve biz kentin Gizli Öyküleri programında... ...o hikayeleri de konuk kalmaya devam edeceğiz. Siz de yaşam öykünüzü devam edeceksiniz. Eminim çok başarılı olacaksınız. Üniversiteyi bitirdikten sonra e, otomotiv mühendisliği alanında farklı alanlara yönelmek gibi de planlarınız var mı? Yoksa ben araba ustası olarak kendi yerimi açacağım ve devam edeceğim diye düşünüyor musunuz? Ee, tabii ki ustalığın yanında e, bu otomatik mühendisliği okuduğumun avantajlarını da kullanacağım tabi ki de. Yeni araçlar üretmek, e, üretilen araçları geliştirmek, e, bunlarla alakalı projeler yapacağım, sunacağım. E, bunları da yapmak istiyorum aynı zamanda. Belki de elektrikli araçların Türkiye'de yaygınlaşması için sizin de katkınız olur. Belki de Türkiye'de üretilen araçlarda bir e, kadın eli daha görürüz. Katkınızı görürüz. Ne dersiniz? İlginizi çekiyor mu olanlar? Tabii ki de. Tabii ki de. Yani e, yeni projelerde yer almak istiyorum. E, gündemi zaten e, takip ediyorum. E, bununla alakalı zaten çalışmalarım var. E, sürdürüyorum. Bir sonuca bağlayacağım. Peki iş dışında neler yapıyorsunuz? İşten artakalan kalan <gülüyor> zamanınız oluyor mu diye öncelikle sorayım. Kalıyorsa o zamanda neler yapıyorsunuz? İş dışında hayatınız nasıl geçiyor? <gülüyor> Normalde şöyle aslında işin bir sınırı yok. Ama ben onu bir sınıra bağladım. İş zamanı iş. Normal zamanda yapmam gereken arkadaşlarımla görüşüyorum. Sporumu yapıyorum. Bundan zaman ayırıyorum tabii ki de. Sadece olaya iş gözüyle bakmak da yanlıştır. Bir yandan işinizi devam ettiriyorsunuz. Bir yandan okulunuzu devam ettiriyorsunuz. Bir yandan da hobilerinize, arkadaşlarınıza zaman ayırıyorsunuz. Denizli'de aslında bu koşturma içerisinde dolu dolu bir yaşamda. Güçlü bir kadın profili olarak yaşamınıza devam ediyorsunuz. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Süremiz de hızla ilerliyor. Ee, dediğimiz gibi bugün programımızda bir kadın araba ustası bu sevgili Burcu Aşkın konuğumuz ve e, yapamazsın denilmesine rağmen o bölüm sana uygun, o değil, o bölüm kadınlara uygun değil denilmesine rağmen bütün bu sözlere, eleştirilere, yorumlara kulağını kapatmış. Ben Başarılı olacağım ve bu alanı seviyorum demiş ve kendi alanında başarılı olmuş. Bugün de üniversitede bir yandan eğitimini devam ettirirken bir yandan da araba ustası olarak bir yetkili serviste Denizli'de de çalışmaya devam eden bir kadın araba ustası. Güzel bir örnek bir yaşam öyküsü bizlerle birlikte ve kendisinin yaşam öyküsünü dinledik. Burcu Hanım, ne söylemek istersiniz buradan dinleyicilerimize? Yani... Bütün bu kendi yaşam öykünüze baktığınızda geriye dönüp baktığınızda yaşadığınız zorluklar da vardır illa ki. O zorlukları da bir hatırlayarak düşünerek ne paylaşmak istersiniz? Şimdi şöyle hiçbir zaman mesleğin cinsiyeti olmaz ustası olur. Her zaman bu kanaate inanmış bir insanım. Hiçbir zaman zorlukların üstesinden gelsinler. E, ufacık bir önlerine taş çıktığı zaman e, oldukları yerde durmasınlar devam etsinler yollarına siz peki mesleğinizi yaparken e, hiç vazgeçmeyi düşündünüz mü zorlandığınız ya olmayacak galiba deyip vazgeçmeyi düşündüğünüz anlar oldu mu e, şöyle söyleyeyim tabii ki de zorlandığım zamanlar oldu ve her seferinde kendime şunu söyledim e, buraya kadar geldin bundan sonrasına devam ettirmelisin Diyerekten kendimi tabii ki de e, destekledim yani. Vazgeçmediniz, inat ettiniz, mücadele ettiniz. Aynen öyle. Peşinden gittiniz. Umarım dediğim gibi birçok kişiye örnek olmaya devam edersiniz. Biz bugün programımıza sizi konuk aldığımız için, yaşam öykünüzü paylaştığımız için çok mutluyuz. 26 yaşında gencecik bir Araba ustası, kadın araba ustası Burcu Aşkın ve e, ileride çok daha başarılı olacak, çok daha önemli noktalarda adını duyacağız, kendisini göreceğiz, inanıyoruz buna. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olup yaşam öykünüzü bizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok teşekkürler, hoşçakalın. <gülüyor> hoşçakalın. Evet efendim, Kentin Gizli Öyküleri programının bu haftaki konu özel bir isimdi. Kentin Gizli Öyküleri programında hep söylüyoruz ya, belki... Ünlü isimler değiller. Onlar kentimizin sokaklarından, semtimizden, mahallemizden isimler. İsmini çok da öyle medyada duymadığımız isimler ama yaşam öyküleriyle, yaptıklarıyla hayata değer katan, bizlere ilham veren yaşam öyküleri. Ve bu gizli kalmış öyküleri, bu ilginç yaşam öykülerini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz kentin gizli öyküleri programında. Bugün de sizlerle sevgili Burcu Aşkı'nı tanıştırmak istedik bir sanayide bir kadın ustayı tanıştırmak istedik. Yapamazsın denilmesine rağmen mücadele eden, inadına başarmak için uğraş veren ve bir yandan gidip mesleğini icra ederken bir yandan da bunun okulunu okuyayım, daha yükseği varsa onu okuyayım, fakültesi varsa onu da bitireyim deyip okuma aşkından da vazgeçmeyen hem okullu hem alaylı hem işinde, işinde çok başarılı bir kadın ustayı ağırladık. Bu tarz hayat hikayelerini kentin gizli ölçüleri programında konuk ettiğimizde çok mutlu oluyoruz. Kadınların toplumsal hayatta daha fazla var olması, iş hayatında daha fazla var olması için böyle örnekler bizi daha da umutlandırıyor. Umarız sayısı çok artar. Umarız mesleklerin cinsiyeti algısı yok olur. Ve biz her meslek kolunda, her cinsten, kadın erkek fark etmez, insanların var olduğunu ...çalıştığını ve başarılı olduğunu görürüz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Dediğim gibi iki hafta sonra... ...salı günü yine ilham veren yaşam öykülerini... ...sizlerle buluşturmak istiyoruz. Saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde... ...bizler açık radyo mikrofonları başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz Kentin Gizli Öyküleri programına. Aynı zamanda yaşam öykülerinizi... ...bizlerle paylaşmak isterseniz... ...Kentin Gizli Öyküleri programına... ...ben de konuk olabilirim, benim de ilginç bir yaşam öyküm var... ...bunu da muhakkak paylaşmalıyım derseniz... ...bizlere... Instagram ve Facebook üzerinden kentin gizli öyküleri sayfalarından ulaşabilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz bizlerle. Ve yaşam öykünüzü kentin gizli öyküleri programında anlatmaktan, dinleyicilerimizle paylaşmaktan çok mutlu oluruz. İki hafta sonra salı günü görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın efendim. Sağlıklı günler diliyoruz. Ben Kenan Doğan. Program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki açık radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte Sizlere sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan